Dünyayı Okumak programından herkese merhaba. Ben Aytaç Timur. Bugün Nisan ayının son haftasında e, çok sevdiğim bir yazarı konut aldım. Meltem Ulu. Meltem Hanım açıkladığı hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi sizin pek çok kitabınız var. Ama bugün bunlardan e, bağlam yayınlarından çıkan Halikarnas balıkçısının yolculuğunu konuşacağız. Ama e, mübadelenin de 100. yılı. Siz de geçtiğimiz hafta Bodrum Belediyesi'nin organizasyonuyla Bodrum Kalesi'nde, daha doğrusu Bodrum Kale Müzesi'nin organizasyonuyla Bodrum Kalesi'nde tam günlük böyle bir mübadeleyle ilgili etkinlik de yaptınız. O yüzden oraya da girmek istiyorum. Ayrıca sizin aileniz de mübadileyle Anadolu'ya gelmiş. Ya, tabii Halikarnas da bunlarla bağlantılı. Ee, öncelikle Halikarnas balıkçısının yolculuğuyla başlayalım. Ben kitabı okurken çok keyif aldım ama esas böyle bütün satır aralarında dedim ki yazar ne kadar çok seviyor Halikarnas balıkçısını? O coşkuyu öyle güzel aktarmışsınız ki biraz oradan girdim. Gerçekten çok mu seviyorsunuz? Evet çok seviyorum ama bir minik <gülüyor> düzeltme yapacağım. Bodrum Deniz Müzesi. <gülüyor> ee, ben de getiremedim adını. Organizasyonu. İki günlük bir seminerdi. Evet çok seviyorum. Yani hani nasıl açabilirim bunu size bilmiyorum ama benim için hayatımızın çok sık ihtiyaç duyduğu bir duyguyu veriyor Halikarnas balıkçısı. Umut yani bir insanın en kötü şeyleri yaşadıktan sonra bile o işte hani dibe vurma durumundan sonra tekrar yukarı çıkabileceğini e, gösteren e, gerçek bir entelektüel benim için ve insani yönü çok önemli. Biraz isterseniz dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Malik Karnat kimdir, bordurma yolu nasıl düştü, İzmir'e nasıl düştü? Evet, e, Cevat Şakir Kabağaçlı, e, denizleri yazan e, bir yazar biliyorsunuz. E, i̇stiklal mahkemelerinde e, yargılanması ile birlikte Bodrum'a sürgüne gönderiliyor ve Bodrum o dönemde hiç bilinmeyen bir yer hatta işte haritadan arıyorlar nasıl bir yer acaba falan diye ve çok uzun bir yolculukla gidiyor Bodrum'a bizim şu anda işte bir saatte maksimum ulaşabildiğimiz Bodrum'a ve bunu mavi sürgünde anlatıyor nasıl ulaştığını görüyoruz. Bodrum'a vardıktan sonra bir yeniden doğuş hikayesi başlıyor kendisi için. Çünkü bütün o döneme kadar hissettiği ama kendisinin tanımlayamadığı, işte İstanbul'la ilgili çektiği duygusal rahatsızlıklar, mavi sürgünde hatta İstanbul'la ilgili rutin, bahsediyor O dönem için İstanbul yaşantısının bir rutini olduğu ve bunun kendisini çok rahatsız ettiğini anlatıyor. Ve Bodrum'a vardıktan sonra işte Akdeniz'in o ışığıyla kavuşması, maviliğiyle kavuşmasını fark edip bir yeniden doğuş e, yaşıyor. Bunu da mavi sürgünde birkaç sayfada işte kiraladığı eve e, denizden e, kovalarla su çekip e, bahçesini yıkaması e, gibi ayrıntılarla anlatmış. E, ondan sonra artık bir e, halikarnaslı oluyor. Değinde adını dahi değiştiriyor. Bütün hani o yeniden doğuşun aslında bütün şeyleri var. E, düşümleri var. Ve e, kendini ee, çok sevdiği denize ve doğaya adıyor. Ee, Cevat Şakir e, sadece bir yazar değil aynı zamanda çok önemli bir ressam fakat bunun yanı sıra e, çok çevreci, Türkiye'nin ilk turizm rehberi kokartlı ve iyi bir botanik e, uzmanı Bodrum için yaptığı bütün bu sahip olduğu e, özelliklerle e, pek çok şey var. Hem Bodrum için hem de tabii kendisi için. Bu kadar anlatayım. Şimdi bir iki yeri daha benim hoşuma giden yerlere de bir deşeyelim. Bir kere bir muhalif kimliği var. O yüzden evet. de sürekli bir gözetim altında değil mi? Evet. E bu nasıl bu süreç nasıl işliyor? Siz kitabınızda onları da anlatmışsınız çünkü. Ee, yani Bodrum'da da böyle bazı ufak tefek hikayeler de var. İşte e, bir Safiye Ayla öyküsü var. Safiye Ayla'nın e, Bodrum'a e, gelişi. Evet. Yani bir, bir gözetim altında evet. E, yani Bodum'da tabii ki bu çok e, sıkıştırmıyor e, aslında. E, ufak tefek olaylar dışında ama İzmir'e geçtikten sonra sonra çocukların okuması için e, İzmir'e geçiyor. İzmir'de sıkıştıracak. Yani orada çünkü daha çok tabii ki basın yayınla e, daha iç içe e, olduğu için e, İzmir'de sıkıştıracak ve orada e, başı e, bu işle ilgili. E, Derde girecek yani yine işte ufak tefek şeyler hapse giriş çıkışlar olacak ama hep özellikle İzmir'de gözetim altında olacak ve bunları da yazıyor zaten kendisi de yazıyor kitabında. E bir de şimdi tabii artık çok popüler olan neredeyse işte Ege'ye giden herkesin katıldığı Mavi Turu da değil mi? Ee, evet. ilk düşünen, organize eden, yapan, biraz da oradan söz eder misiniz? Evet, mavi yolculuklar, mavi yolculuk. Ee, Bugün hep yapa yapıyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> hep mavi, Ma mavi yolculuk. Mavi e yolculuk. Palukoyla birlikte onun işte denizci çok yakın arkadaşı. Şimdi bütün İstanbul'daki entelektüellerin o zaman tabii ki entelektüel hayat aslında burada yürüyor o dönemde de. Akdeniz'i görmelerini istiyor. Akdeniz'e çağırıyor onları. Yani buranın doğasını gelin görün. Hani burayı görmeden ölmeyin. Burası eşsiz her şeyiyle diye. Burada çok yakın bir arkadaşı Var. Sabahattin Eyüboğlu ve Azra Erhat. Bütün bu entelektüelleri buraya çağırıyor ve mavi yolculuklar düzenlemeye başlıyorlar. İlk mavi yolculuk Kuşadası çıkışlı. Bu tabii şöyle çok önemli bir şey. Hali hazırda yani turizmin önemli sorunlarından birisi dışarıdan benim görebildiğim kadarıyla işte maddi gücü yüksek turistin. E, buraya gelmesi aslında deniz turizmi tam olarak işte o yani e, daha üst düzey e, demek mi doğru olur bilemiyorum ama daha çok e, maddi imkanları yüksek olu, olan e, insanların yapabileceği aslında bir turistik gezi e, deniz kanalıyla yapılan geziler bir deniz turizmi e, başlangıcı hikayesi fakat bur burada yapılan şey e, şimdiki mavi yolculuklardan çok farklı tabii yani şimdi sadece işte koylara gidip insanlar e, orada denize giriyor bu bir e, felsefe okulu gibi bir yandan da felsefe ve mitoloji okulu yani, hem de edebiyat, e, diyeyim, hem, de edebiyat. Efendim? hem de edebiyat diyorum yani evet efendim. yani katılan insanların yani e, e, Meslekleri ve yaşantıları gereği burada çok e, ilginç e, paylaşımlar oluyor. İşte herkes kendi e, fikrini, bilgisini orada paylaşıyor. Ve bir taraftan da işte o arkeolojik mirası takip ederek Gökova Körfezi'ni dolaşarak mavi yolculuklar e, düzenleniyor. E, sonra bu artık bir şeye dönüşüyor yani bir e, markaya, bir çok dünyada herhalde çok özel bir isim. Mavi yolculuk gibi bir tanımı bulmak bile müthiş evet, bir şey bence. Gerçekten müthiş bir şey. Şimdi Halikarnas Balçısı kitabınızın biraz da son bölümüne oradan e, bir şey sormak istiyorum. Bu hı hı. E, Azra ile böyle ilginç bir aşk yaşıyorlar. Biraz da buraya evet. buraya değinelim mi çünkü bu da bana çok ilginç geldi. Evet yani Azra Erhat bir ile bir yol arkadaşlığı var, hayat arkadaşlığı var. Bir taraftan devam eden, bir, bir tabii bu işte bir entelektüel paylaşım da var e, orada e, akan. E, mektuplarla bir müddette çünkü farklı şehirlerde, işte mavi yolculuklarda biraz buluşuluyor. E, bazen e, Cevat Şakir İstanbul'a geldiğinde e, ve İzmir'den, işte Azra Hanım İzmir'e gidiyor. Ama burada e, yani bizim anladığımız e, arkadaşlıkların ötesinde bir şey bu. Çünkü çok e, müthiş bir e, entelektüel birikim var. Yani iki tarafta, iki tarafın dışında Sabahattin Eyboğlu ayağı da var. Yani e, e, üretim yapılıyor bu buluşmalarla aslında. Evet sanatsal üretim çıkıyor ortaya. Dolayısıyla böyle bir beslenme var. Daha sonra Azra Ayhat birbirlerine yazdıkları mektupları yayınlayacak, yayınlamış. Bunları okumalarını da tavsiye ederim dinleyicilere. Yani Ne demek istediğimi o mektupları okudukları zaman görürler. Yani işte Cevat Şakir bir mektup yazıyor, 40 sayfa mesela. Ona karşılık Azra Hanım cevap yazıyor falan ve burada e, felsefi tartışmalar da var veya mitolojik e, tartışmalar da var. E, Azra Erhat'ta tabii müthiş bir e, külliyat ortaya çıkarmış daha sonra. Tabii tabii. Azra Hanım'ın da tabii arka planında müthiş bir eğitim var. O da yurt dışında eğitim görmüş. E, bir şekilde e, hayattaki ilgiler de çakışmış. Ve o e, çakışarak o ilgiler yeni bir... E, Üretim ortaya çıkarıyor tabii ki birleşerek üst üste koyularak devam ettiği için hayatta her şey böyle bir durumu da var. Dolayısıyla işte benim için o bir can yoldaşlığı, yol arkadaşlığı, hayat arkadaşlığı artık işte nasıl tanımlarsanız içinde her şeyin olduğu bir akan bir ilişki. Harika. Şimdi e, tabi e, bence müthiş bir kitap yazmışsınız. Ben gerçekten çok keyifle okudum. Halika Balıkçısı, Bodrum, İzmir. E, ben de programı tasarlarken dedim e, de konuşacağız. E, e, kalbimiz Ege'de. O zaman Sezen Aksu'dan Kalbim Ege'de kaldığı dinleyip ikinci bölüme öyle geçelim mi? Geçelim. Meltem ile Bağlam yayınlarından çıkan Halika Arnaz Balıkçısı'nın yolculuğunu konuşuyoruz. Sezen Aksu'dan sonra devam edeceğiz. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünya'yı Okumak'ta. Ben Aytaç Timur, Meltem Ulu ile konuşmaya devam ediyoruz. Meltem Hanım programın bu bölümünde de biraz mübadelenin 100. yılını konuşalım istiyorum. Çünkü yani dünya tarihinde herhalde eşi benzeri yok. Bu kadar milyonlarca insanın yaşadıkları köylerden, kasabalardan, şehirlerden alır. Hiç bilmedikleri bir ülkeye gönderildiği, zorla gönderildiği, hatta bunlardan bazılarının gittikleri ülkede e, konuşulan dili bilmediği gibi böyle çok e, çok değişik, çok mağazam, e, dehşet verici bir mübadele var. E, bu senede mübadelenin 100. yılı. E, biz yazışırken siz bana e, ailenizin fotoğrafını gönderdiniz. Ben gerçekten ondan da çok etkilendim. E, onlar da çünkü bu şekilde Anadolu'ya gelmişler. E, i̇kinci bölümde isterseniz biraz sözü size bırakayım, mübadeleyi anlatın. Şöyle şimdi ben aslında bir tarihçi değilim. E, Bocumda yaptığımız bu iki günlük seminerde de e, mübadelinin e, biraz hatırlanma boyutu üzerinde durdum. Yani kültürel hafıza benim doktora ben aynı zamanda bir antropolo. E, Kültüel hafza da e, uzmanlığım yani e, doktora tezimin konusu biraz o kısmından bahsettim ve e, beni dinleyenlerin e, mübadele ile ilgili mübadele torunları geldi tabii ki çoğunlukla. E, Girit mübadelleri var daha çok bolcumda. E, Kültürel hafızanın, hafızanın geçmişi nasıl hatırladığımızın, hatırlamamızı anlattıkça kendi aile hikayeleriyle, kendi zihinlerinde birleşmesini istedim. Yapmak istediğim şey buydu. E, dolayısıyla benim e, hani anlatabileceğim mübadeleyle ilgili Özellikle yine kültürel hafıza bağlamında şunu söylemek istiyorum. Ve tabii ki biraz da tarihçilerin bakışı da böyledir. Ama ben dediğim gibi tarihçi değilim. Şimdi hani siz bu girişi yaparken bu insanlar zorla geldi. Bizim şu anki bakışımız evet tabii ki isteyerek yapılan bir yer değiştirme değil bu. Fakat ortada öyle bir durum var ki. Yaşamaları lazım yani çok zor koşullardalar ve dünyada da var olan ve yükselen bir milliyetçilik var. Ülkeler, ulus devletler kuruluyor o süreçte. Kendi nüfuslarını mümkün olduğunca homojen bir hale dönüştürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle bir... Yer değiştirme karşılıklı olarak örneksiz de bir durum yaşanıyor. Çok sıkıntılı çünkü işte gelinen gelme biçimi, gelinen topraklarla gidilen toprakların birbirinden farklı oluşu yani işte batıya gelenler belki biraz daha kolay adapte e, olabilmişlerdir kültürel ve e, coğrafi özelliklerden dolayı ama ta hani her yere e, naklediliyor bu insanlar yaşanan pek çok sıkıntı var ben de bazı hikayelerle büyüdüm yani ortak hikayeler var bunu işte e, şeyde de anlattım e, seminerde de anlattım belki başka mübadil ailelerinde de buna benzer bir hikaye anlatılıyordur işte benim annemin babasının Beşik'te unutulduğu. Daha sonra bunu fark ettim başka e, ailelerde de konuşuldu. Bu biraz e, hafıza ile ilgili bir şey. Yani işte sonraki kuşakların e, geçmişi nasıl hatırladığı, e, nasıl anlamlandırdığı. Çünkü hafıza e, yaşayan bir e, süreç e, tarih gibi değil e, ve aktarıldıkça her bir aktarılmada her bir e, anlatımda e, yeniden e, inşa ediliyor bu inşa sürecinde de biz var olduğumuz bağlamın e, istek ve ihtiyaçları ile birlikte ileriye dönük bir e, beklenti ve öngörüyle de geçmişi tekrar kurguluyoruz e, dolayısıyla Benzer hikayeler değiştirilerek dönüştürülerek bizim hafızalarımızda yaşıyor. Şimdi o böyle bir hikayede hep şunu söyledim seminerde de bizim geç hatırladığımız şeyin içeriğinin doğru olup olmadığından daha çok onu neden o şekilde hatırladığımız, neden böyle anlattığımız. Bunu çözdüğümüz zaman pek çok Şeyi de e, anlamlandırıp e, oturtabiliyoruz biliyoruz e, gibi bir giriş yapabilirim sizin için başka Anladım. siz biraz açın isterseniz şey bu konuda bir şey yazmayı düşünüyor musunuz e, yoktu hiç e, böyle bir şey ama evet. galiba olacak e, iki gün önce benim e, hocam e, profesör doktor Belkıs Kümbetol doktor tez Danışman'ım işte kendisiyle paylaşırken bu e, deneyimleri Bunları hani bir yazılı hale dönüştürmem gerektiğini söyledi bana. Belki işte bu seminerlerle eğer artırabilirsem de seminer sayısını oradan aldığım geri dönüşlerle de bir yayın yapmam gerektiğini söyledi. Öyle bir hedefte oluştu evet. Çünkü yani bizim Açık Radyo'da da 100. yıl nedeniyle çeşitli programlar yapılıyor. Ama hani sizi dinlediğimde çok farklı bir açı, görüyorum sizin anlatımınızda genellikle tarihçiler şöyle oldu böyle oldu diyor e, e, bu çok önemli bir olay bence gerçekten çok önemli bir olay o yüzden her yönüyle tanıtılmasında aktarılmasında deşilmesinde e, bu yani bence kültürel hafıza meselesi de Türkiye toprakları için çok çok önemli e, çünkü her yanı böyle göçler sorunlar pek çok meseleyle dolu e, ama değinmenize çok sevindim Şimdi Halikarnas balıkçısına dönersek bu seriyi devam ettirecek sizin Halikarnas balıkçısından sonra aklınızda yeni bir kitap var mı? Evet var bir ikili yani iki insanın biyografisini tek bir kitapta toplamak istiyorum çünkü evriler birbirleriyle paylaşayım mı bilgisini bilemiyorum tabii Siz, tabii, tabii lütfen e, Halet Hanım ve Nail Bey'in e, biyografisini yazmak istiyorum bir şekilde böyle biyografisini yazdığım insanlarla e, bir bir ucundan kıyısından bağlantılar çıkıyor İnsan, fark etmediğim daha sonra fark ettim ben Arnavutköy'de doğdum büyüdüm Arnavutköy'de çok güzel bir kırmızı e, yalı vardır e, onun yanından yukarı çıktığında da benim e, ortaokul ve lisem vardı orası hale Hanım'ın evi aslında ee, ben oradayken e, işte Nail Bey muhtemelen orada e, yaşıyordu birbirimizin hay geçişmişiz hayatlarımız <gülüyor> çok güzel. Ee, yani bunun hani bir anlamı var mıdır hayatta bilmiyorum ama, ben var evet, evet. E, işte Ce Cevat Şakir'le de bu Akdenizli olmak Akdeniz tutkusu ben de işte Arnavutköy çok bir Akdeniz kasabasına benzer böyle bir hissim vardı hep Mavi sürgünde bu işte kültürel hafıza bağlamında bunu özellikle söylemek istiyorum. Nostaljiyi biraz anlattım e, seminerde. Cevat Şakir'in Mavi sürgünde anlattığı bir e, şey var. E, par, e, parça var paragraf var. E, fark etmeden aslında e, Bodrum'u bilmeden tanımadan ama orayı çok özlediğini anlatıyor. Yani öyle bir yeri özlediğini adı Bodrum değil tabii ki Halikarnas değil. Ee, ve bunun tam olarak nostaljik bir e, özlem e, olduğunu e, söyleyebilirim. E, bu da işte kültürel hafızanın bir parçası yani evet, bizim e, nostaljiyle geçmişi hatırlamamızla e, ilgili çok önemli bir metin e, o kısmı. E, onu onu da ilave etmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Dünya okumunun sonuna geldik. Meltem Hanım, Açık Radyo'ya tekrar konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Yeni kitaplarınızda da dört gözle bekliyoruz. Sağlığım, Sağ varlığın kalemize sağlık. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünya Okumak'ta ben Aytaç Timur. Bugün bağlam yayınlarından çıkan Halikarnas Balıkçısı'nın yolculuğu, Meltem Ulu'nun kaleminden yazarı Meltem Hanım'a konuk ettik. Belki bu kitap sonrasında dönüp Halikarnas'ın o, o nefis deniz kitaplarını e, okuyup edebiyata dokunmak için tam da böyle biz baharda mayısa girerken tam da sırasıdır diye düşünüyorum. E, hepinize bol kitaplı güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.